Merhaba, yeni bir Söz küçüm programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Yaman Ural'la birlikte olacağız ve e, oyunla öğrenme konusunu işleyeceğiz birlikte. Hoş geldin Yaman abi. Merhabalar. E, biraz senden e, bahsedebilir miyiz? Seni tanıyalım önce. Tamam. E, şimdi ben e, şu an metin yazarlığı yapıyorum bir şirkette e, ve e, Türkiye'nin ikinci... ...alternet reality game de buna alternatif gerçeklik oyunu projesi diyelim... ...bunu tasarlıyorum. Oyun bitti şu an, yani yazımı ve tasarlanması bitti. Zaten şu an oynanıyor. Bunun öncesinde başka bir alternate reality game tasarlamıştım yine Türkiye için. İlk tasarladığım oyun Yaman Gezgin Kaybolduydu. Şu an ritmi koru oyununun senaryo yazarlarını yaptım, bitirdim ve oynanıyor... Bunun dışında e, üniversitede tasarım okumuş olmakla birlikte 96'dan beridir oyun tasarımı e, işiyle uğraşıyorum. E, o zamanlar e, çok küçük bir ekiple e, işte e, keşif kapısı diye bir oyun tasarlamıştık. Bugünkü anlamıyla e, baktığımız zaman e, define avı tarzında bir oyundu e, o zamanlar yaptığımız. Aslında hani şu an alternate reality game. E, tasarlıyor olmak da hani 96'lardan beri süren bu e, sürecin e, devamıymış gibi geliyor bana. Onun dışında e, böyle e, e, üniversite boyunca e, Işıltı Rehberlik Danışmanlık Merkezi'ne bağlı olarak e, 8 yıl kadar falan e, öğrenme bozukluğu olan çocuklarla çalıştım ve e, oyunu genelde bir eğitim aracı e, olarak kullanmayı tercih ettim ve e, 8 yıllık Sürecin sonunda da yani şu an hala da böyle hani çok nadir olmakla birlikte böyle e, ders vermek gibi bir şeyim var. Fakat e, gayet başarılı olduğunu gördüm. Görüyoruz hep birlikte. E, işte bunlarla uğraştım bu zamana kadar. Hani genel olarak yaptığım şeyler bu çocuklar oyun, oyun tasarlamak, yeni oyun projeleri üretmek falan filan. Peki ya insan neden oyun oynar? Yani e, insanın içinde oyun oynama içgüdüsü var mıdır? Ben bunu sadece insana özgü değil, bütün canlılara özgü bir şey olarak görüyorum. Ya da bütün canlılara demesek bile gelişmiş bir zihne sahip bütün canlılar. Yani karıncalar oynuyorlar mı bilmiyorum açıkçası. Hani bu konu hakkında o kadar bilgi sahibi değilim ama etrafımızda gördüklerimizden yola çıkarak kedilerin, köpeklerin, maymunların, yunusların, balinaların, insanların oyun oynadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla... Bu ee, bunun e, hayatın ekstra bir ürünü ya da böyle bir yanda yapılsa da olur yapılmasa da olur bir şey değil. Gerçekten e, yaşamak için son derece gerekli bir eylem olduğunu düşünüyorum ben. E, her insan oyun oynar mı e, sorusuna cevap veremem ama e, her insan oyun oynamalıdır diyebilirim bu noktada. Peki e, sana oyunu bu kadar çok sevdiren neydi? Yani hani neden oyun bu e, şimdi biraz şey gibi e, nasıl söyleyeyim mesela aşık olduğun zaman niye aşık olduğunu bilemezsin olmuşsundur. Hani e, ona çok bir cevap vermek mümkün değil e, ama hani belki şöyle bir şey söylenebilir. E, çok e, hani son dönemde geliştirilen teoriler bazında e, oyunun bir kurallar sistemi olduğunu düşünürsek eğer... E, ben matematiği de çok seven bir adam olarak e, bu tür bir zihinsel pratiğin kendime çok yakın olduğunu düşündüm. E, ve yani oyun oynamayı da çok seven bir adam olarak bu hani dijital anlamdaki oyunlar da dahil olmakla birlikte e, işte başkalarına oyun yapmak, oyun kurmak, oyun tasarlamak, başkalarını oynatmaktan da çok keyif alan bir adam olarak. Bunun benim için gayet eğlenceli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Ee, ...hiçbir zaman neden oyun diye düşünmedim. Ee, yani... ...başladım ve yapmaya da devam ediyorum. Ee, oyunla öğrenmenin aslında... sağlanabileceğinden biraz bahsettik. Hani e, ilk sorduğum sorularda. Fakat... E, ...okullarda gördüğüm kadarıyla... ...ya da hani e, çevrede gördüğüm kadarıyla... ...oyun... E, ...ders bittikten sonra... ...boş vakitlerde tek başına ya da birkaç kişiyle... ...yapılabilecek bir eğlence aracı. Hani başka bir e, tabiri yok aslında. Peki... Okullarda e, öğrenme oyunla sağlanabilir mi? Hani birazcık da buna şey yapsak. Ya da nasıl bir şey yapılması gerekir? Ee, şimdi eğitimden ne beklediğimizle e, çok paralel bir şey aslına bakarsan bu. E, bu tabii ki sağlanabilir fakat e, böyle bir durumda e, yani ben kişisel olarak kendim e, şey diye düşündüğüm için oyun insanın kendine seçtiği eğitim biçimidir. Ee, dolayısıyla bir şey oynarken aslında insan farkında olmadan kendisini belli bir şey konusunda eğitiyordur. Ee, bu anlamda e, her oynadığımız oyundan aslında e, beklediğimiz sonu çıkartamayabiliriz. Ama mesela e, kendimden örnek vermek gerekirse e, ben işte bilgisayar hakkında bildiğim her şeyi e, ...oyun oynayarak elde ettim. Çünkü o oyunları oynayabilmek için o aleti tanımak zorundaydım. Hani e, bir takım geliştirmeleri yapmam gerekiyordu makine üzerinde. E, oyunların e, oynanabilir hale gelmesi için. E, dolayısıyla bilgisayar konusunda böyle hani gayet... E, ...bu işten anlayan bir adam olma bu sağladı. E, eğitim amaçlı kullanma üzerinden baktığımız zaman da... E, Bugünkü beklentilerimizle... ...yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. E, oyun tabii ki... ...böyle bir amaç için kullanılabilir. E, ben elimden geldiğince kullanıyorum. E, ve bu metodun oldukça faydalı... ...olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, bir çocuğun... ...benim gördüğüm kadarıyla en ciddi olduğu an... E, ...oyun oynadığı an oluyor. E, ve aynı zamanda... ...motivasyonunun da en yüksek olduğu zamanlar... ...oyun oynadığı zamanlar oluyor. Dolayısıyla... E, Özellikle öğrenme bozukluğu olan çocuklarla çalışırken gördüğüm şey e, dersin kendisini bir oyun sürecine dönüştürüyor olmak hem motivasyonu çok fazlalaştırıyor e, hem de onun e, öğrenme ve bir şeyler alabilme kapasitesini çok arttırıyor. Dolayısıyla zaten aslında yapılması gereken şey eğitim sisteminin içerisine çok daha fazla oyun dahil ediliyor olması. Çünkü oyun e, boş zamanlarda ya da herhangi bir ...şeyde yapılması gereken bir aktivite değil. Zaten bizim eğitimimizin bir parçası. Benim bakışım bu. Yani oyun boş zaman eğlencesi değildir. Kesinlikle. Ee, şimdi... ...nasıl tam şey yapalım... Ee, ...net olarak hani şu an böyle bir şey söyleyeyim. Evet boş zamanlarımızda oynuyoruz. Fakat hani benim e, bakışım... ...hem eğitim amaçlı kullanılabileceği... ...hem de oyunun... E, ...çok önemli bir ihtiyaç olduğu ve mutlaka e, belli aralıklarla yapılması gerektiği. Dolayısıyla e, hani boş zamanlarımı değerlendirdiğim bir faaliyet olarak bakmıyorum ben oyuna. Peki çocuk neden oyun oynar? Şimdi yani keyif verdiği için oynar. E, öncelikle mesela bunu söyleyebiliriz. E, sadece çocuk değil dedik hani başında bütün canlılar aslında... Ya da gelişmiş bütün canlılar oyun oynuyorlar. E, fakat ben bu anlamda e, çocuğun oyunla birlikte e, toplumsal e, yaşama katılıyor olduğunu da düşünüyorum. Yani e, oyunda geliştirdiği kimlik, e, oradaki rolü, e, arkadaşlarıyla kurduğu ilişki e, bunların hepsi aslında e, sosyalleşme biçimini de e, çocuğun etkiliyor. Dolayısıyla da e, toplumla ilk... İlişkilerini kurmaya başladığı, kendini bu anlamda ilk geliştirmeye ve yetiştirmeye başladığı yer zaten oyun sahası oluyor. Dolayısıyla da e, hani başta şeyi e, söylemiştik aslında oyun insanın kendine seçtiği eğitim, eğitim biçimidir diye. E, bunun tam yansımasını çocukların oyunlarında görüyoruz. Hani dışarıdan e, her ne kadar biz onlar e, çocuk oyunu Dolayısıyla da hani çok ciddiye de almaya gerek yokmuş gibi gözüküyor olsa da aslında çok ciddi şeyler. Ee, ne anlamda ciddi şeyler? Bir kere çocuğun hayatını uzun vadede çok fazla etkileyen şeyler. Yani e, bir çocuğun kendine seçtiği oyun aslında ileride ne olacağına dair de bize e, gayet ciddi ipuçları veriyor. E, onun dışında e, kendi tecrübelerimden bir takım şeyler aktarmam gerekirse... E, ...oyun oynarken e, çocuğun... E, ...gösterdiği davranışlar aslında onu tanımak için son derece elverişli oluyor. Çünkü orada bir sorgulama ve bir yargılama durumu söz konusu olmuyor. Bir oyun oynuyorsunuz ve kendini o kadar fazla oyunun kendi dinamiğine kaptırmış oluyor ki... ...aslında söylemek istemediği ya da saklamaya çalıştığı şeyleri de çok fazlasıyla dışarı vuruyor oluyor. Dolayısıyla yani herhangi bir çocuk kümesini kendilerini kaptırmış şekilde oyunu izlerken izle, e, oyun oynarken izlediğinizde çok net olarak aslında e, gelecekte neler olabileceğine dair ipuçları elde edebiliyorsunuz. E, bu anlamda e, ders verdiğim çok küçük öğrencilerimle e, zaten hiçbir zaman ders vermek gibi bir şeyim e, olmadı. Kendimi de böyle tanımlamadım. E, oyun oynamaya gittim. Bütün e, öğrencilerime. E, bütün oyun oynama e, deneyimleri içerisinde dediğim e, onların hem e, kendilerini nasıl tanımladıkları hem aile içerisinde onların nasıl tanımlandığı hem de e, ailenin kendisiyle nasıl ilişki kurduğuna dair çok fazla e, şey görebildim. Çünkü e, oyun aslında e, bir tür soyutlama diye bakarsak eğer e, bu anlamda da gerçek hayatın soyutlanmış ...halini dönüşüyor. Bir kız çocuğuyla... E, ...oturup işte bir çay partisi... ...oyunu oynadığınızda... ...o çay partisine davet edilenler, edilmeyenler... E, ...ve... O ...geçerli olan bütün kurallar... ...aslında e, onun kendi hayatında... ...geçerli olan kuralların nasıl olduğu... ...ya da nasıl olması gerektiğine dair size bir sürü şey söylüyor. E, bunun dışında... E, Peki ben... E, ...bir şey sormak istiyorum. Hani Bu benim aslında biraz da merak ettiğim bir şey. Şimdi... E, bu bir hani içgüdüsel olarak yapılan bir şey mi yoksa e, çevrenin etkisiyle de olan bir şey Aslında bunun tam ayrımına varamadım ama bir kızı ve bir erkek çocuğunu karşınıza aldığınız zaman e, demin dediğiniz gibi hani kız çocuk çay partisi oyunu oynar, e, bebeklerine bakar, anne olduğunu düşünür. Ama hani bir erkek çocuğuna baktığın zaman e, kamyonetleriyle oynar, futbol oynamak ister. Hani bu e, cinsiyetin getirmiş olduğu ayrımlar mıdır yoksa... Çevredik insanların çocuğa yüklediği e, sosyal e, sıfatlar mıdır? Hani çocuğum sen erkeksin, bunu bunu yapmalısın. Ya da sen işte kızsın, e, bebeklerini giydirmelisin. Hani ne kadar doğru bu? Ya, ya da çocuğu kendi haline bıraktığın zaman yine bunlar olur mu? Ee, şimdi yani cinsel kimlik ve oyuncak üzerine e, çok fazla bir şey söyleme kendimi yeterli görmüyorum açıkçası. Fakat e, söylediğin kişisel olarak haklı olduğunu düşündüğüm şöyle şeyler var. E, evet, kız çocukları bebeklerle oynar. E, erkek çocukları da işte bununla bununla oynar gibi yani futbol maçı yapar e, gibi bir takım şeyler kültürel olarak aktarılıyor zaten. Dolayısıyla şunu da görüyoruz. Yani oyun, hani biraz önce eğitim tarafından konuşmuştuk. E, bir şu anda da bir anda şey haline geldi yani bir, çok önemli bir kültür aktarım aracı. Çocuklara kültürümüzü aslında onlara verdiğimiz oyuncaklar üzerinden aktarıyoruz. Evet mesela hani bir kızla bir erkek yan yana geldiği zaman erkek baba olur, bütün gününü işte geçirir, anne, kız anne olur, evde bulaşığını yıkar, çocuğuna bakan bir kişi olur. Hani. Evet. Oyunda bu vardır aslında. Evet. E, dolayısıyla hani işte oyun e, hayatın bir soyutlaması Olarak bu noktada ortaya çıkıyor ve e, aslında hiç fark etmeden bütün kültürel dinamikleri çocuklara bu şekilde aktarmış da oluyoruz. Yani hı hı. hani eğitimsel işlevini aslında hiç farkına varmadan yerine getirmiş oluyor bu anlamda. E, hani buna taraftar mıyız değil miyiz onu bilemiyoruz ama bu bize e, özellikle yetişkinlere şu anlamda çok önemli bir şey söylüyor. E, çocuğumuza oyuncak olarak ya da oyun olarak ne verirsek gelecekte rol modeli olarak... ...ya da kendine seçtiği yaşam biçimi olarak oyuncağının ona öğrettiklerini tercih edecektir. Dolayısıyla e, hani e, çok böyle şeylerden söylemekten hoşlanmıyorum ama barış içinde bir dünya istiyorsak... ...çocuklara verdiğimiz oyuncağın da ne olduğuna bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Çoça Çocuk çalışmaları bilimiyle evet. yürüttüğünüz bir kutu oyunu tasarlıyorsunuz sanırım. Tasarımcısı da sensin. Evet. Peki biraz oyunun hani bahsedebilir miyiz? Ee, çocuk çalışmaları ile yaptığımız e, çocuklara çocuk hakkını öğretmek için tasarlanan bir oyundu. Ee, şimdi oyun tasarımcısı olarak e, şöyle bir yöntem e, tercih ettim e, oyun içerisinde. E, ne kadar fazla olayla karşılaşırlarsa e, kendilerinin haklarının yeneceği ya da kendilerinin başkasının hakkını yemesine neden olabilecek ne kadar fazla olayla karşılaşırlarsa... E, ...o kadar e, akıllı olurlar gibi geldi. Çünkü ben aklı biraz eylemsel bir şey olarak görüyorum. Yani yaptıkça gelişen bir şey gibi. Bu anlamda da mesela zekadan hep ayırıyorum. E, dolayısıyla oyun e, çocukların çok fazla olayla karşılaşmasını sağlayabilecek şekilde tasarlandı. E, yani kolay oynanması e, ve böyle çok fazla kural içermemesi gibi bir takım e, şeyler oyun dinamiğinin içerisinde zaten hani e, her zaman yapıldığı üzere e, bu şeyin içerisinde aktarıldı. Böyle e, kurgulandı sistem. E, onun dışında e, hani biz de aslında bir taraftan bunu deneyip e, göreceğiz gibi bir şey olacak. E, ben işe yarayacak bir sistematik olduğunu düşünüyorum. Çünkü buna benzer oyunlar zaten daha önce başka platformlarda tasarlamıştım. E, ve Hani işe yarar olduklarını gördük fakat e, kitle birazcık farklıydı. E, burada 12-18 yaşındaki e, kitleye hitap eden bir e, oyun kutumuz var. Mümkün olabildiğince de onlara hitap edecek şekilde tutmaya çalıştık. Yani iyi bir proje olacağını düşünüyorum alternatif rol oyunlarının ya da fantezi rol oyunlarının da aslında bir kısım tarafından tepkisini çeken e, olaylar olduğunu hani e, zannediyorum. E, gerçekliğin nedir bunun? Hani sonuçta işin içinde olansan sinemam abi hani e, çocukları gerçek dünyadan kopartıyor mu acaba? Şimdi e, oyunun kendisi bir soyutlama dolayısıyla evet o süreç içerisinde Başka bir zamansal süreçte oluyorsunuz. E, oyuna kendinizi kaptırmışsanız, siz artık bu dünyada değilsiniz. Bu anlamda kopartıyor, evet. Ama e, böyle bir sonsuz kopuş durumu söz konusu değil. Bu anlamda e, şey çok önemli bence. E, FRP oynarken, fantazi role playing e, ya da alternate reality game dediğimiz e, oyunlar. ...la haşır neşir olurken zaman zaman evet yani bu zamandaki algınızı kaybedersiniz. E, fakat e, burada şunu çok e, önemli bir kriter olarak da e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, çocuk eğer e, kabul edilebilir mantıklı bir zamanın dışında da oyun oynamaya devam ediyorsa... ...demek ki gerçek hayatta alması gereken hazzı ya da tatmini ya da mutluluğu bulamıyordur. Dolayısıyla bunun suçunu oyunda bulmak bana çok sağlıklı bir bakış açısı gibi gelmiyor. Bu sık yani yetişkinlerin sık başvurmayı tercih ettikleri bir şey. İşte oyunlar çok fazla şiddet içeriyor. İşte şöyle yapılıyor falan. Fakat yani televizyona baktığımız zaman, haberlere baktığımız zaman, eğitim sisteminin yapısına baktığımız zaman Aile içerisindeki dinamiklere baktığımız zaman aslında şiddete yöneliyor olmanın başka bir sürü şey tarafından çok fazla beslendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun suçunu sadece oyunlara atmak çok doğru değil. Ya da çocukların başka bir dünyada yaşamayı tercih etmelerini sağlayabilecek oyun dışında çok daha fazla şey var. Yani bir yetişkin de televizyon izlediği zaman... Ee, o süreç içerisinde aslında bu dünyayla ilişkisini e, kapatmış olabiliyor. Bunun birçok aracı var. Ee, dolayısıyla hani normalden fazla yapıyor olması, e, aşırıya kaçırmış olması eğer böyle bir e, rahatsızlığımız varsa e, bunu oyunda değil e, başka şeylerde aramak gerekiyor ve e, yani oyunları suçlayarak aslında bir yere varamayız. E, oyunlarla bir şekilde bağımızın ee, sürekli iyi olması gerekiyor. Çünkü e, yani bu insanın çok temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Dolayısıyla ben e, şey görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Yani fantazi oyunları işte e, alıyor gerçeklikten kopartıyor, şey yapıyor falan filan e, gibi bir şeye katılmıyorum. E, demek ki bizler yetişkin olarak bu anlamda bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çocukların ihtiyacı olan mutluluğu onlara sunabilecek bir toplumsal yapıya Ulaşamadık bunu, beceremiyoruz. Hani bunu da oturup sorgulamak gerekiyor yani o zaman. Yani biraz kolaycılığa mı kaçmak oluyor? Hani e, toplum tarafından, eğitim tarafından verilemeyen şeylerin e, suçunu o, bilgisayar oyunlarına ya da diğer oyunlara atmak mı oluyor bu bir açıdan? E, yani... İşi kolaylaştırmak gibi geliyor bana bir de e, suç bizde değil yani kendimizi toplum olarak eleştirmeyeceğiz. E, suç bilgisayar oyunlarında suç bilmem kimde demek çok daha şey bunu e, benim cici silahım diye çevirilmişti. E, Bowling for Columbine'di hatırlıyorum filmin orijinal ismini. E, orada Michael Moore yani işte Columbine kasabasında birçok öğrenciyi öldüren e, birkaç tane veledin... Yani bilgisayar oyunlarına da bakıldı Evet ama bunun dışında Zaten başka bir sürü şey vardı Hatta şey şeyi yani Merlin Manson dinlediği için Bu çocuklar işte Merlin Manson insanları böyle bir şeylere itiyor mu Falan filan diye gidip Merlin Manson'a röportaj da yapıldı Ki hani gayet de böyle Gülerek Ve eğlenerek bir Röportaj vermişti o anlamda Merlin Manson Yani Bir sürü neden var ee, oyun bunların çok dışı, çok ufak bir parçası olabilir. Hani hiçbir şekilde olamaz, yani çok ufak bir parçası olabilir. Dolayısıyla e, buzdağının altındaki o kitleyle uğraşmadan çok... hani oyuna gelene kadar çok fazla şey var ve evet maalesef eğitimciler de kendi sistematiklerini çok fazla sorgulamak istemiyorlar. Ee, yani. Hani çok da girmek istemiyorum o konuya ama e, hepimiz de biliyoruz ki... ...bugün Türkiye'de eğitim sistemi yeni baştan e, bir şekilde değerlendirilmeli... ...yeniden gözden geçirilmeli. E, bu anlamda ben eğitimcilere e, oyunu her zaman işin içine katmalarını tavsiye ederim. E, bunu işi e, yumuşatmak ya da komikli... ...yani böyle başka bir şey haline getirmek için değil... ...eğer e, birlerine bir şeyler öğretmek istiyorlarsa gerçekten oyunu böyle bir amaç için kullanmaları onların işlerini çok kolaylaştıracak diye düşündüğüm için. Bu hafta da e, sohbetimizin sonuna geldik. E, Yaman abiye verdiği bilgilerden dolayı e, programımıza geldiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte biz burada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de, de Petite fleurs des Champs. La présentation Rodolphe et Aldo. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin Dans mon jardin, il y a les julots, des pas noyaux Il y a des usines, il y a des poubelles Il y a les escrocs de la rue de Courcelles Dans mon jardin, il y a des touristes Il y a des martiens, des coccinelles Et des cafards, des porcs et des cages à lapins Moi je voudrais bien un beau matin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Qu'il y une fleur dans mon jardin Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains Des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins Il y a la bécane de mon frangin Dans mon jardin, moi je voudrais bien Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Une fleur dans mon jardin Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain Il y a des vieillards, il y a des gamins Il y a des grandes forêts de sapins Il y a de la houle et du crachon Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur Et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin Il y avait une fleur dans mon jardin Les petites fleurs la pâquerette Il y avait une fleur dans mon jardin Il y avait une fleur dans mon jardin Ta petite bouche Petite fleur tu l'ouvres Comme petite étincelle Elle s'ouvre La petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les cons s'y ramassent à la pelle. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des il y a même eu des fours crématoires. Y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin. À la mer là-bas au loin.